Adamın biri satmak için pazara buğday götürmüş. Akşam olmuş, pazar toplanmaya başlamış. Herkes malını satıp savmış. Bu adamın malına müşteri çıkmamış. Çıkan da pazarlıkta uyuşmamış. Adam koca çuvalı geri getirmenin sıkıntısıyla. Düşünürken meşayihten birinin yolu pazara uğramış. O sat sormuş, ne o evladım? Malını satamadın mı? Bak pazar toplanıyor. Adamcağız boynu bükük. Müşteri çıkmadı, efendi hazretleri demiş. Şeyh Efendi yerden bir avuç kum alıp buğdaya karıştırmaya başlamış. Ve şimdi çıkar evlat demiş. Adam şeyhin bu hareketine itiraza yeltenecekmiş ki... Hemen yanı başımda beliren müşteri mala talip olmuş. Tebessümle oradan ayrılmak üzere olan şeyhin eteğine yapışır. Bu ne haldir efendi hazretleri diyen buğdaycıya şeyh efendi şu cevabı vermiş. Sus, para layık olduğu mala gider.